Ağzı bollahı, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmanı r-Rahim. ala Rasulüna Muhammedü ve ala alehi ve sabbih ejmā'īn. Rabbı şırp ve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 Bugün size anlatacak olduğum konu ilim ve irfanın önemiyle ilgili olacaktır. Değerli müminler, ilim Arapça'da alime fiilinden, bildiği manasına gelen alime fiilinden maslardır. Bilmek demektir. Bir konuyla ilgili haberdar olmak demektir. Malumat sahibi olmak demektir. Bir şeyi anlamak, onu kavramak, onu özümsemek, onun niteliğini ve niceliğini iyice anlamak, kavramak demektir. İlim Allah'ın nurudur. Her alanda gerek pozitif ilimler olsun, gerek dini ilimler olsun hepsine birden Allah'ın nuru diyebiliriz. Çünkü ilim esasen Yüce Rabbimizin yarattığı varlıkların bir nevi Anlaşılması, onu anlamaya çalışmak, çözmeye çalışmak, kavramaya çalışmak, onun mahiyetini özümsemek, bilmek, onun neden, niçin, ne gayeyle yaratıldığını bilmek, ne işe yaradığını bilmek ve bu şekilde bütün varlık alemine sağlıklı bir bakış açısı sağlamak demek aynı zamanda. Dolayısıyla diyoruz ki bütün ilimler, pozitif ilimler, dini ilimler Allah'ın nurudur. Allah'ın vergisidir, Allah'ın görün dediği, bilin dediği, marifet sahibi olun dediği, bilgi sahibi olun dediği şeylerdir. O yüzden ilim kutsaldır. O yüzden cehalet ilmin tersi olan, zıttı olan cehalet kötüdür. Hor görünmüştür. Kötü görünmüştür. O yüzden ilim övülmüştür. Alim övülmüştür. O yüzden dünyayı ve ahireti talep edenlerin ilme sarılması peygamber tarafından sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye edilmiştir. İlim olmadan Bilim olmaz. Bilim yoksa marifet olmaz. İrfan olmaz. İrfan yoksa ahlak olmaz. Düzen olmaz. Kargaşa olur. Huzursuzluk olur. O yüzden tekrar tekrar söylüyoruz. İlim Allah'ın doğrudur. Ve Allah kim için hayır dilemiş ise onu dinde bilgili kılar. Hadis-i şerifi de burada manidar bir hadis-i şeriftir. Allah kimin hayrına olacak bir şeyi murat ederse, kim için hayırlı bir emir, hayırlı bir iş, hayırlı bir durum, vaziyet, nimet murat ederse, isterse Allah onu dinde Fakih kılar, bilgili kılar. Ve onu o yola sokar. Onu o yolun, ilim yol, yolunun yolcusu yapar. Değerli müminler, Allah'ın nuru dediğimiz ve bu derecede paha biçtiğimiz, önemsediğimiz, kutsadığımız ilim, onu isteyenlere nasip olur. Bir insan ilim isterse, ilfan isterse, marifet isterse cehaletten marifete bir çıkış kapısı, bir ışık süzmesi isterse ilme sarılmalıdır ve o sarılan insanları da Rabbimiz o yolda muvaffak edecektir. İlmi onlara nasip edecektir. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh Hıfzının hafızasının zayıf olduğundan şikayet ediyor ki Onlarca cilt eser yazmış Onlarca yüzlerce talebe yetiştirmiş Asrına damgasını vurmuş Günümüzde de damgası hala bariz bir şekilde ortada olan büyük bir imam Kendi hıfzının hafızasının zayıf olduğundan şikayet ediyor kendin ilim aldığı insana. O da Vekî. Bir gün diyor ki Şekevtu Vekî'an An su-i hifzi Hocam Vekî'a hafızamın zayıf olduğundan şikayette bulundum. Fe erşedeni ila terkil ma'ası Ve bana dedi ki günahları terk et de hafızan güçlü olsun. Şayet günahlardan uzak durursan hafızan daha güçlü olur dedi. Ve kâle dedi ki ardından innel ilme nur ilim nurdur. Allah'ın nurudur. Ve nurullahi Allah'ın nuru da isyankar kulda karar bulmaz. Karar kılmaz. Allah'ın nuru isyankarda durmaz. Uçup gider. O yüzden gerçekten de hafızlığını yapmış birçok gencimiz daha sonra biraz ondan uzak kaldığında biraz günahlara daldığında kendi hafızlığından kendisine hiçbir şey kalmamaktadır. Bunu da pratik hayatta gözlemliyoruz değerli müminler. Değerli müminler bütün kitaplar semavi kitaplar Allah'ın elçileri peygamberler niçin gönderilmiştir? El cevap Allah'ın nurunu insanlara Allah'ın kullarına iletmek için göstermek için bu konuda onlara rehberlik etmek için hocalık etmek için gönderilmiştir. O yüzden ilmin kaynağı Yüce Rabbimiz ilmin kaynağı Yüce Rabbimiz tarafından bize gönderilen kitap Kur'an-ı Kerim Zamanında tabi bozulma, bozulmamış halleriyle Tevrat, İncil, Zebur ve diğer sahifeler bunlar şu anda bozuldukları için Allah'ın nurudur, Allah'ın ilmi buradadır diyemiyoruz. Ama kısmen bozulmamış taraflarında mevcuttur. Ama kitabımız Kur'an-ı Kerim için hiçbir şey şüphe yoktur ki Allah'ın nurudur. Allah'ın ilminden bir parçadır. Allah'ın ilminden kullarına gönderilmiş bir nurdur. Ve onu o şekilde bilmek, kavramak lazım. Problem, Allah'ın nuru olan, Allah'ın ilminden bir cüz olan ve Allah'ın kullarına müteallık bir takım meseleler içeren, bu Kur'an-ı Kerim'i yeterince okumamak, onu anlamak için gayret sarf etmemek, onu hayatımızın merkezine koyamamaktır. Bu gerçekten günümüz Müslümanlarının en büyük handikabıdır. Kur'an-ı Kerim'i öğreten birçok kurum var. Kur'an kursları var, İmam Hatip liseleri var çeşitli ilim halkaları, cami halkaları, cami dersleri, birçok yer var. Fakat, bizler, Kur'an-ı Kerim'in zahiri görünürdeki lafzını öğretirken, manasını öğretme konusunda gayretlerimiz eksiktir. O yüzden, birçok gencimize Kur'an-ı Kerim öğretebiliyoruz. Fakat, ona Bismillahirrahmanirrahim ne demek diye sorduğunda ondan cevabını göremiyoruz. İşte bu gerçek bir okuma değildir. Bu anlama değildir. Bilecek, anlayacak, kavrayacak, özümseyecek ne dediğini bilecek. Az da olsa, az öğretelim ama öz öğretelim, manasıyla birlikte öğretelim. Gençlerimiz, talebelerimiz, Fatiha-i Şerife'yi okurken ne dediğini bilsin. Besmele çekerken ne dediğini bilsin. Kelime-i getirirken ne dediğini bilsin. Allah'ı zikrederken nasıl zikrettiğini bilsin. Ağzından çıkan lafızların ne manaya geldiğini bilsin. Eğer ağzından çıkan lafızlar, okuyuşlar kalpte mana olarak zuhur etmiyorsa, kalbe yansımıyorsa... Kalbe aksetmiyorsa, değerli müminler, burada çok büyük bir eksiklik var demektir. Zira, Hiram arasında Peygamberimiz İnziva'da iken, Cibril'in kendisine gelip ikra, Bismi rabbekellezi halak, seni yaratan Rabbin adıyla oku ya Muhammed diye, teklifte bulunduğunda, vahyi ilettiğinde aslında ondan istediği şey neydi? Ondan istediği şey gelen vahyi anlaması, gelen vahyin ondan ne istediğini bilmesi, ona verilen, tebliğ edilen görevin ne olduğunu bilmesi, Ondan sonraki hayatında bu görevi nasıl ifa etmesini etmesi gerektiğini bilmesi, nasıl bir görevle görevlendirildiğini bilmesi idi. Okudan kasıt buydu. Oku, anla, kabul et, yani iman et. İman ettikten sonra amel sahasına dök, aksiyon sahasına dök. Sana verilen görevi yerine getir. Sana yüklenen görevi yap ve bunun için elinden gelen gayreti göster. Peki, biz bugün ne yapıyoruz? Biz bugün daha çok Kur'an'ın maalesef zahiriyle uğraşıyoruz. Kur'an ne diyor? Allah'tan gelen bir mesajdır diye diye bunu her tarafta Duyuyor, söyleniyor. Allah'tan gelen mesaj. Allah'tan gelen mesaj. Allah'tan gelen mesaj. E sen Allah'tan gelen mesajı açıp okudun mu? Ne manaya geldiğini merak ettin mi? Namaz kılarken cep telefonumuzda bir mesaj geliyor da ya arkadaş kim bu ya? Şu namazda selam versek de merak ettim. Bir bakayım ne yazdı acaba? Kim yazdı acaba? Diye merak ediyoruz. Bir an önce o mesajı okumaya çalışıyoruz. Peki Rabbimizden gelen mesajlar var. Bu Kur'an Rabbimizden gelen mesajdır. Rabbimizden gelen bir uyarıdır. Rabbimizden gelen bir bilgidir. Bir ilimdir, bir nurdur. Ne yapmamız gerektiğini bize öğreten bir rehberdir. Ama maalesef bu konuda yeterli gayretimiz yok. Onu öğrenme konusunda yeterli gayretimiz yok. Ne manaya geliyor diye yeterli gayretimiz yok. Namaz kılarken Fatiha suresini her rakette okurken... Maalesef merak edip de manası ne bunun ya deyip ezberlemiyoruz manasını. Anlamaya çalışmıyoruz. Çok büyük bir eksiklik. Rukiye gidiyoruz, Sübhane Rabbiyal Azim diyoruz. Ne manaya geldiğini bilmiyoruz. Secdeye gidiyoruz, Sübhane Rabbiyal A'la diyoruz. Ne manaya geldiğini bilmiyoruz. Ama bilmemiz lazım. Bu zikirler manasını öğrenmemiz gerektiği kadar çok önemlidir. Ve kendisine vakit ayırmamız gerekecek kadar önemlidir. Yemek kadar önemlidir. içmek kadar önemlidir. Cennet kadar önemlidir. Bunlar önemli şeyler. E neden vakit ayırmıyoruz? Eften P'den şeyleri gençlerimiz ezberliyor. Rusya ligindeki efendim bütün futbol takımını A'dan Z'ye sayıyor. Kim oynuyor? Karışık karışık isimler ezberlemiş. Numarasıyla birlikte. Şimdi ben... Bu gencimin, isterim ki Fatiha'yı da böyle bilsin, onlar gereksiz şeyler. Bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Fatiha'yı bileceksin, bu zikirleri bileceksin, namazda ne okuduğunu bileceksin ki kalbin ile ruhun, aklın ile dimağın, özün ile sözün buluşsun, bir olsun güzel bir ruhaniyet oluşsun. Bir mana alemine girebilesin. Girebilelim. Bunlar olmayınca olmaz. Mesela şimdi namazdan sonra tesbihat ediyoruz. Değerli müminler. Değil mi? Çok hızlı. Ne dediğimizi biliyor muyuz? Subhanallah, Subhanallah. bunu. O kadar hızlı diyoruz ki bir seyirler duyuluyor. Elhamdülillah kesah. Şeyin, tesbihatın şakırtısı geliyor böyle. Hızdan. O kadar hızlı gidiyor. Marifet Tesbih taşlarını Bir bir saymak mıdır Yoksa marifet Oradaki manayı Anlamak mıdır Subhanallah derken Seni her şeyden tenzih ederim Ey yüce Rabbim Sen her şeyden yücesin Her türlü şirkten berilsin Her türlü ortak koşulanlardan Berilsin Seni tenzih ederim Bütün kamil sıfatlar senindir Bütün eksikliklerden sen münezzehsin Ya Rabbi diyoruz aslında. Bak ne güzel manalar söylüyoruz. Ama bunları öğrenme konusunda gayretimiz yetersiz. Değerli kardeşler. cennete hepimiz inşallah girmek istiyoruz. Ama bunun da bir yolu var. Kalbin ilmi diye bir şey var. Kalbin bilmesi, akıl öğrenir, bilir, ezberler. Bir de kalp bilecek. Kalbin bilmesi, Aklın bildiğinin kalpte bir yansıması olursa, orada oluşturduğu manevi bir haz, bir mana alemi olur ise, kalpte bir coşma, bir sevinç, bir umut ışığı yanıyor ise, işte kalp o zaman biliyor demektir. Kalp ilmi öğrenmiş demektir. Gözün gördüğü kalbe aksetmiş demektir. Aklın bildiği Kalbe yansımış demektir. E, bunu yapmak için de yollarından gitmek lazım. Yollarından gitmediğimiz zaman böyle bir şey olmaz. O yüzden ezberci oluruz. İbadetlerimizde huşu olmaz, ruh olmaz. İbadetlerimizde huşu istiyor isek önce ne dediğimizi bileceğiz. Bunun için gayret gösterelim değerli kardeşler. Çok önemlidir. Çok önemlidir. Çok da zor değildir. Fatiha'nın manasını öğrenmek. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel Azim demek bunların manası nedir efendim? Bunları bir tarafa yazsak, cebimize koysak, arada bir baksak, ha bu buymuş. Ha, bunu derken güzel, ruhumuzla, aklımızla, fikrimizle, kalbimizle kıyanda bütün okuduklarımızın manasını şöyle aklımızdan, kalbimizden geçirmek suretiyle, onu anlamaya çalışmak, onu hissetmeye çalışmak suretiyle o ilmi Kalbe aksettirebilir ve orada ruhun terbiyesini gerçekleştirebiliriz. Bu ibadetler, bu zikirler, ruhun terbiyesi için bir vesiledir. Ruhun ter, bu namaz ruhun terbiyesi içindir. Bu kıyam ruhun terbiyesi içindir, ruhun bilmesi içindir, anlaması içindir, kalbin anlaması içindir. Niye kıyamda duruyoruz? Neden Fatiha suresini okumak suretiyle Allah'a yalvarıyoruz? Orada dualar var. Duaları ediyoruz. Neden? Neden daima elhamdülillahi Rabbil alemin bütün alemleri yaratan, var eden, rızıklandıran kollayan Rabb'edir. Teşekkür, hamd, sena. O onun hakkıdır derken teşekkür onun hakkıdır derken bunun manasını idrak ettiğimizde bir lezzet bir nefis terbiyesi bir kalp terbiyesi bir mana aleminde bir terbiye bir olgunlaşma sürecine giriyoruz demektir. Girmeye çalışıyoruz demektir. O yüzden namaz efendim Allah'ın bizim kılmış olduğumuz namaza ihtiyacı yok. Bunu bazı insanlar yanlış anlıyor. Allah'ım ben sana namaz kıldım sen de bana ver diyenler oluyor böyle. Ben sana şunu yaptım sen de bana ver. Hayır bu bir alışveriş değil. Biz Allah'ın mülküne bir şey katamayız. Allah'ın izzetine bir şey katamayız. Allah'ın kudretine bir şey katamayız. Allah bütün bu eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şeyin ona ihtiyacı vardır. Bu ibadetler Allah için yapılır. Ama esasen, esasen bu ibadetler kulun kendini terbiye etmesi, nefsini olgunlaştırması içindir. O yüzden cennete olgunlaşan nefisler girecektir. O zaman olayın püf noktası nedir? Ruh olarak, kalp olarak, nefis olarak terbiyelenmiş, olgunlaşmış bütün eksiklikleri, kötülükleri fesat olan şeyleri kötü olan şeyleri bir tarafa atmış, arı, temiz bir kalp ile Allah'ın huzuruna gidebilmek gayesiyle bu ibadetler vazedilmiştir. edilmiştir. Yani ibadetler vesiledir. Allah'ın ihtiyacı yok, kulun ihtiyacı vardır bu ibadetlere. O yüzden Namaz kılmayan insan, Rabbin ben namaz kılamıyorum, kusura kalma, biraz tembellik var bende derse yanlış olur. Allah'ın ihtiyacı yok ki. Sen kendi nefsinden özür dile, kendi nefsini olgunlaştıracak bir havaya, bir iklime kendini sokamadığından dolayı kendinden özür dile. Ey nefsim senden özür dilerim, senin olgunlaşma vesilesi olan şu namaza sokamadın. Senden özür dilerim. Seni cennet yoluna sokamadın. Senden özür dilerim. Seni cehennem azabından kurtaracak, koruyacak bir vesileyi el alamadın. Ciddiyetle okumaya eğilemedin. Senden özür dilerim. Ey nefsin demesi lazım. Yoksa burada Allah'tan özür dilenecek bir konu yok. Çünkü bir insanın ibadetten uzak kalması Allah'ın mülkünden herhangi bir şey eksiltmez. Onun mülküne herhangi bir şey de ibadetleriniz katmaz. Bu ibadetler bizim içindir. Hac da öyle değerli müminler. Hepsi nefis terbiyesidir. Kalbin öğrenmesidir. Olgunlaşmasıdır. Zekat da öyle. Hepsi öyle. Olgunlaşmadır. O yüzden... Cennette melekler cennetliklere şöyle selam verecekler. Selamun aleykum tubtum. Size selam olsun. Size esenlikler olsun. Size her türlü güzellikler sizin olsun. Günleriniz, zamanlarınız hayırlı olsun, güzel olsun. Ne de güzel olgunlaştınız. Baba tırttım. Olgunlaştınız. Nerede? Dünya tarlasında. Dünya tarlasında olgunlaşamayan maalesef olgunlaşmış bir meyve olmadan tezgaha meyveyi koymak mümkün olmadığı gibi bir kulun olgunlaşmadan cennete girmesi de mümkün değildir. Olgunlaşacak. O yüzden değerli kardeşler, değerli müminler, Olgunlaşalım, manaya eğilelim, kalplerimizi eğitelim, nefislerimizi terbiye edelim. Bu ibadetleri, zikirleri, camilere doluşlarımızı, gidişlerimizi, gelişlerimizi sadece Allah rızasına has kılmak suretiyle Rabbim, senin vecihin için bunu yapıyorum. Rabbim, nefsimi terbiye etmem için bunu yapıyorum. Rabbim, sen bana yol gösterdin. Nefsimi terbiye etmek için gerekli resimelerin bunlar olduğunu peygamberin vasıtasıyla bize bildirdin. Rabbim bu vaadini yerine getiriyorum. Rabbim senin metodunu izliyorum. Gel dediğin yönden geliyorum. Rabbim muradım, muradımı sen benden daha iyi bilirsin. Muradım kendimi olgunlaştırmaktır. Muradın kendini sana yaklaştırmaktır. Muradın manaya kavuşmaktır. Maddi bir takım ritüellerden uzak kalmak, kalmak suretiyle işin manasına inmektir muradım ya Rabbim. Bunu murat ediyorum Rabbim. Beni muvaffak et Rabbim. Demek lazım. Bu niyetlerle camilere dolmak lazım. Şu namazda kılalım da sırtımızdan düşsün ya demek o kadar yanlış ki. O kadar yavan bir kelime ki. O kadar basitçe bir kelime ki o yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e ezan, ezan okuması için davette bulunduğunda erihna ya Bilal diyor ey Bilal bizi rahatlat diyor ey Bilal bizi rahatlat diyor bu ne demek? çünkü ezan ile bir miraç başlayacak. Bir miraç, Bir yükseliş başlayacak. Ruhen Rabbimizin makamına yükseleceğiz. Onun huzuruna yükseleceğiz. Onun huzurunda durmanın, Lezzetini alacağız. Onu tazim etmenin, Ona hamdü sena etmenin, Lezzetini alacağız. Onun sevdiği kullardan, Kullardan, Olmak istediğimizi göstereceğiz. Cennet yolunda olmak istediğimizi göstereceğiz. Salihlerin, şehitlerin, peygamberlerin yolunda olmak istediğimizi göstereceğiz. İşte o yüzden bir heyecan var. Ezanla bir heyecan var. O yüzden ezanla bir miras başlayacak. Onun mutluluğu var. E bu olmazsa ...aman daha biraz önce ezan okumuştu... ...ha şimdi yine okundu Ya arkadaş... ...ne de tez geliyor bu vakitler Allah... ...ya şimdi bir daha mı namaz kılacağız gibi... ...bir düşünce... ...o zaman bu düşünce yapan bir insanın... ...eğer kendisinde varsa... ...ki oluyor değerli müminler... ...ne yapmamız lazım... ...şöyle... ...kendimizi... ...bir hesaba çekmemiz lazım... ...kendimizi hesaba çekmemiz lazım... ...ey nefis sen ne diyorsun... Sen ne diyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sen Rabbinin huzuruna çıkmaktan gocunuyor musun? Mutluluk duymuyor musun? Haz duymuyor musun? Eyvah sana! Yazıklar olsun sana ey nefis! Aklını başına al! Ey Allah'ım! Nefsini sana şikayet ediyorum ya Rabbim! Ne kadar da eksik ya Rabbim! Ne kadar da cahil! Ne kadar da bilmez! Ne kadar da özümsemez, anlamaz, gafil. Nasıl olur da bu gafil de benim nefsim ya Rabbim. Ey kalpleri elinde tutan Allah'ım. Aziz Allah Celle Celaluhu'na. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım. Ey kalpleri batıldan hakla çeviren Allah'ım. Kalbimin zafiyetini, Kalbimin cehaletini Sana şikayet ediyorum Eksikliğimi itiraf ediyorum Ey Rabbim Nazar et bana Ey Rabbim Kalbimi eline al Kötülüklerini eline at Onu tertemiz kıl ki Senin adın anıldığında kalbim heyecan duysun sevgi duysun. Ezanı Muhammed'e okunduğunda kalbin bir açılsın. Allahu Ekber, Allahu Ekber dendiğinde Allah yücedir, Allah en büyüktür dendiğinde ben de severek ona iştirak edeyim. Dedi koluyu keseyim, muhabbeti keseyim, müezzin arkasından bunu yapayım Rabbim. Beni öyle olgunlaştır ki seveceğim, razı olacağım bir kul olayım Rabbim. Benim razı olacağım bir kul olabilmem için senin bana yardım etmen gerekir ya Rabbim. Ben kendim yapamam. Kendim beceremem. Gayret edeceğim ama bunu başaramam. Bu çok büyük bir iş. Zor bir iş. Senin isteğin olmazsa, senin rızalığın olmazsa, senin talebin olmazsa senin beni benim kalbimi hakka çevirmen olmaz ise ben bunları yapamam Rabbim. Diye bir sevzenişte, bir nümayişte, bir niyazda, bir duada, bir yanlarış ve yakarışta olmamız gerekiyor değerli müminler. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım, beni zikrine, şükrüne ve güzel itaatine yardım et. Allah'ım, seni anmam konusunda, zikretmem konusunda, kalbimin seni unutmaması konusunda bana yardım et. Ya Rabbi, seni hakkıyla anma konusunda, sana hakkıyla şükretme konusunda, sana hamd etme konusunda, sana teşekkür etme konusunda Rabbim bana yardım et. Beni muvaffak et ya Rabbim. Yine Rabbim en güzel şekilde sana itaatkar olabilmem için bana yardım et ya Rabbim. Bunu kim diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ve bu duayı daima yapardı, namazların akabinde yapardı bu duayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki değerli müminler bu işler böyle kolay değil. Allah'tan her an yardım istememiz lazım. Allah'ın nurunu talep etmek için duada, niyazda bulmamız lazım. Değerli müminler, Allah cümlemizi cehaletten korusun. Allah cümlemizi bilenlerden eylesin. Allah cümlemizi alimlerden, alimleri sevenlerden, onlarla birlikte olanlardan eylesin. Allah cümlemizi ahirette olgunlaşıp cennete girenlerden eylesin. Cehennemin azabından bizleri korusun. Hastalarımıza, şifadetlerimize devamı C. Beylerim, ve الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين